Rahim, Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. <gülüyor> Allah kime hidayet ederse onu sattıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. <gülüyor> Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalett, her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm, hepiniz hoş geldiniz. Aslında bu bir sünnettir. Maalesef bazen unutuyoruz, bazen yerine getirmiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü ümmete döndüğünde, nasihat etmeye döndüğünde onlara selam verir. Yani bu bir sünnettir. Evet kardeşler, Allah hepinize hayır versin. Allah Azze ve Celle utanacak işler yaptırmasın. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Amelleri heder olanlardan eylemesin. Kimin yüzlerin ah, kimi yüzlerin kara olduğu günlerde Allah Azze ve Celle yüzü ak olanlardan eylesin. Amin. Ve yine Allah Azze ve Celle hesaba çektiğinde, ferden hesaba çektiğinde, insanların içinde farklı, yalnız başınayken farklı amel ediyordun. İnsanlardan utanıyordun ama benden utanmıyordun. Onların kınamasından korkuyordun. Ama benim kınamdan, kınamamdan korkmuyordun deyip azarladığından eylemesin bizleri. Amin. İçi de dışı da bir olan samimi kullardan eylesin Allah bizleri salihlere arkadaş kılsın. Amin. Kardeşlerim namazda bugün biliyorsunuz nafile ibadetlere devam edecektik. Nafile ibadetlerde de isimlerine girmeden önce bunların bazı özelliklerine girelim. Farz dışındaki nafileler bir rekat da kılınır, iki iki de kılınır, dört dört de kılınır, üç, beş, yedi ve dokuz olarak da ne yapılır? Kılınır. Bunu anlatabildim mi? Yani mesela İbn Ömer'den gelen bir rivayette Allah kendisine rahmet etsin. İbn-i der ki, nafile ibadetler iki rekattır. Yani iki rekatta bir selamdır. Bazıları, mesela Allah kendisine rahmet etsin, İmam-ı Şafi diyeyim. Allah Resulü nafile olan ibadetleri iki iki kılmıştır, Selam. dört kılmamıştır evet. demiştir. Halbuki iki de vardır. Aleyküm selamlar. Dört de vardır. Bir rekat da vardır. Üç, beş, yedi, dokuz da nedir? Vardır sadece ikiye has değildir. Yani geçmişte insanların müşkülata düşmesi hatta mezheplerin çıkması önüne gelen bir hadis almış öbürünü ne yapmış görmemiş veya görmezden gelmiş veya hakikaten da kendisine ulaşmamış. Ama bugün baktığımızda hepsi bizlere ne yapmış ulaşmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nafile ibadetlerine baktığımızda bunu mesela İbn Ömer diyor ki Allah Resulü ve Vesselam farzların önünde terk etmediği on rekat sünnet vardır. Nedir? Sabahın önünde iki, öğlenin evvelinde iki, ahirinde iki, akşamın ahirinde iki, yatsının ahirinde iki. Bunu asla ne yapmamıştır? Terk etmemiştir. Ayşem demizden gelen rivayete bakıyorsunuz. O da bu Harim rivayeti. Allah Resulü ve Vesselam farz namazların önünde ve arkasında şu on iki rekatlık sünneti ne yapmadı? Terk etmedi. Sabahın evvelinde iki, öğlenin evvelinde dört, ahirinde iki, akşamın ahirinde iki, yatsının ahirinde iki. Bakıyorsunuz burada öğlenin sünneti kaç? 4 rekattır. Veyahut Bukhari'de, Müslüm'de gelen rivayette, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayıyla <gülüyor> alakalı gelen bir rivayette, Ayşe annemiz diyor ki dört kıldı güzelliğini sorma diyor. Tek selamda. Dört kıldı, güzelliğini ne yapma? Sorma. Bu da gösteriyor ki bakın 4 de neymiş? Varmış. Yine Müslüm'ün Ebu Davut'un Neseyn'in kitab bitirde bulursunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl vitir kıldığı sorulduğunda Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İsteyen bir kılsın. İsteyen üç kılsın. İsteyen beş kılsın. İsteyen yedi. İsteyen dokuz. 3 kılan akşama ne yapmasın? Benzetmesin. Yani vitri 3 kıldığınızda tek selamda kılacaksanız Allah Resulü akşama benzetmeyin diyor. Benzetmeyin deyince ne anlıyorsunuz? Yani tahiyyata son rekatta oturuyor. İk, i̇kinci yani 2 iki rekattayken gelip tahiyyata ne yapmıyor? Oturmuyor. 5 kıldığında son rekata kadar yine oturmuyor. 7 <gülüyor> kıldığında Sonrekete kadar oturmuyor. Dokuz ise Müslüm'de gelen ifadede sekizde oturur sonra dokuza kalkar. Dokuzda da ne yapardı? Otururdu. Yani nafile ibadetlerde tenevvat vardır, çeşitlilik vardır. İlla şudur diye hiç kimse ne yapamaz? Diretemez. Eğer diretiyorsa yanlış yapmıştır. Onun ilmi kısırdır. Bir tarafı görmüş. Öbür tarafa aynı babayla oğlun. Hoş geldin <gülüyor> Nasıl olur <gülüyor> Allah'a Allah emanetlik Allah versin. Hani her zaman anlatırız ya bir babayla oğul bir dama çıkmış aya bakıyorlarmış. Babası demiş ay ne güzel. Oğlu demiş o da güzel o da güzel. Yani şaşı baktığında bir insan meseleleri ne yapamaz? Netleştiremez. Çünkü çatal görmeye başlar meseleleri. Evet. Demek ki bu ibadetlerde ne varmış? Farklılık. Bunun dışında ikindiyle ve yatsının önünde sünnet diye gelen nafile ibadetler birçok insanın kafasını kurcalamıştır. Ve hala da ümmetin kafasını ne yapar? Kurcalar. Kardeşlerim bundan alakalı özellikle ikindiyle, ikindinin önündeki sünnetten, nafile ibadetten alakalı Üç tane hadis gelir. Üç ayrı sahabeye dayandırılır. Üçünün de ravisinde Saad bin el Müezzini diye birisi vardır. Hacer Askalani Allah kendisinden razı olsun. Bu bilinmeyen birisidir demiştir. Yine Abdullah İbni Mübarek hadisçilerden Allah kendisinden razı olsun. Bu insanın hadisi alınmaz. Bu batıldır dediği için biz bununla ne yapmıyoruz? Amel etmiyoruz. Allah kendisine rahmet etsin. Selefimizden İbni Teymiye külliyatında 23. ciltinin 123. sayfasında Arapça olan kitapta 3 sayfa bununla alakalı çok güzel bir toplama yapmış ve burayı bu hadislerle alakalı cerh ve tadili çok güzel getirmiş. Buradaki hadisin kesinlikle amel edilecek derecede olmadığını söylemişti. İlla kılmak isteyen insan için abdest alan bir insan Abdest namazı ne yapabilir? Kılabilir. Bakın sahiptir. Ezan Kamet arasında dileyen iki rekat nedir? Namaz vardır. Aleyküm selamlar. Mescide girdiğinde oturacaksa ta hayatın mescid namazı nedir? Vardır. Ama bu namaz nedir? Yoktur. Kılmak isteyen bunu kılsın demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Yatsının önünde ise uydurma bile yok kardeşler. Ama Hanefi mezhebi İbn-i açarsanız müekked sünnetler diye oraya biz cümle yazmış. İkindi ile yatsının önünde dört teker sünnet kılmak iyidir. Delil yok, senet yok, sepet yok, hiçbir şey yok. Zaten onlarda senet diye bir olay yoktur. Halk buna binaya ne yapmıştır? Yapmıştır. Yalnız Allah kendisine rahmet etsin. İmam Tirmizi ikindideki gelen rivayetleri Hasen derecesine çıkarmış. Eee Şimdi hadisçilerin arasında bazen rabi hakkında kanaat kullanmalar vardır. Yani birinin yakaladığını birisi ne yapmıyor? Yakalayamıyor. Gene de sahih diyememiş hasen demiştir. Bazı hadisçiler de, Allah onlara rahmet etsin, bidatlarla amel etmektense, zayıflanda amel edilir diyerek ne yapmışlardır? Kuvvetli, zayıf ihtimali bile olsa o hadislerle Amel etme tercih yoluna gitmişlerdir. Ama ehl sünnetin itikadı ki ben de o itikattayım. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sahih sözleridir. Bunun üzerine hiçbir söz bina etmemektir. Zayıf bizi hiçbir yere ne yapmaz? Götürmez. Sahihlerle amel edersek bu bizi doğru <gülüyor> götüreceği yer nedir? Cennetin kapısıdır. Allah amellerimizi zayi etmesin. Ee, yine nafile ibadetlerde çok söz söylenen nafilelerden bir tanesi de tesbih namazıdır. Tesbih namazının birçok yolu vardır kardeşlerim bize gelen. Bunlardan üç tanesinin yolu cidden bozuktur ve uydurmadır. kesinlikten amel edilecek şekilde değildir. Ama diğer yolları vardır sahih ve bize gelen düzgün temiz yolu vardır. Çok net bir şekilde amel edilecek bir nafile ibadettir. Fakat bu rivayetin uydurma yönden geleni de nedir? Vardır. Bazıları tutmuşlardır. O yolu almışlardır ve kesinlikle bu yapılmaz. Hatta Allah kendisine rahmet etsin. İbni Teymiye bile bunu bidatlarda zikretme yoluna gitmiştir. Fakat Allah Resulü ve Vesselam tesbih namazını söylemiştir. Bu bize sahih yollar ne yapmıştır? Gelmiştir. Hatta İmam Bukhari'nin Namaz baplarını açarsanız orada Abdullah bin Müsür yani sahabelerden Allah kendilerine rahmet etsin. Bizi de onlarla haşretsin. Bayram namazını oradaki e, imamlardan bir tanesi geciktirince ona kızıyor. E, Allah seni kahretsin diyor. Namazın vaktini neden geçiriyorsun biz? Bayram namazını tesbih namazını kıldığımız vakitte kılardık diyor ki İmam Bukhari bunu ne yapıyor? Sahih'inde nakletmiştir ki sahabenin bolca bildiği ibadetlerden bir tanesidir. Yani tesbih namazı da vardır fakat bu namazın rivayet zincirinde bozuk olan, munkatı olan uydurma olan yerleri de nedir? Yolları vardır ama sahih yolu da bize ne yapmıştır? Gelmiştir. Bunun üzerinde Selefte'de birçok müşkülatlar çıkmıştır. En iyisini tabi Allah bilir ve amel edilecek derecededir. Evet. Ve yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nafile ibadetlerden ki biliyorsunuz <gülüyor> e, Bukhara ve Müslüm'de gelen bir rivayet var hatırlayacaksanız. Allah Resulü'nün yanına birisi geliyor Aleyhisselatü Vesselam. Biz ne dediğini anlamıyorduk diyor. Arı kızıltısı gibi konuşuyordu diyor. Sonra diyor kulak verdik baktık adamın dediklerini anlamaya başladık diyor. Adam bir sürü sorular soruyordu diyor. Bunların içindeki namazdan alakalı olduğu için o cüz'i zikredeyim. Senin diyor bize elçin geldi ve günde beş vakit namaz olduğunu söyledi. Bunu sana Allah memur diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet diyor. Peki diyor bundan başka var mı? Dilersen nafile diyor. Adam birçok soru soruyor ve hep farzları tasdik ettirdikten sonra nafilelerini soruyor. Hepsinde de Allah Resulü ne diyor? Dilersen Diler diyor. Adam giderken diyor ki: Ben bu farzlara ne bir şey eklerim ne de bir şey çıkarırım. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem eğer bu adam sözünde durursa cennet ona nedir? Haktır diyor. Yani farzları namazın yerine layıkıyla bir adam getirirse o ne yaparmış? Cennete gider. Onun için diğer ibadetlerin hiçbirini hiç kimseye ne yapamıyorsun? Dayatamıyorsun. Ama gelen rivayetlere bakıyorsun, kulun ilk bakılacak ameli neymiş? Damaz. Damaz. Ondan geçerse hepsinden geçecek. Eksik olursa nafilelerinden tamamlanacak. Buradaki eksiklik terk manasında değil. Olur. Kazayı hacet sıkıştırmıştır veyahut arkadaşımızın birisinin sorduğu gibi ya işte ben işimin başındayım namazı kısaltıyorum falan ya namaz yüzüne atılmıştır veya son vaktine bırakmıştır veyahut gösteriş yapmıştır birine kendini beğendirmek istemiştir vesaire vesaire e sadece farz kılıyorsa bir adam nereden tamamlanacak? E ateşte güzelce temizlendikten sonra nafilesi yok Ondan sonra. Evet. Demin yemek yediniz. Et yemek yediğinizde ne yapın? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam et yedikten sonra ellerinizi güzelce yalayın diyor. Eğer bunu yapmaz temizlemezseniz aklınız giderse kendinizden başkasını ne yapmayın? Suçlamayın diyor. Biz ne yaptık? Gittik yıkadık temizledik. Yani kirlenen bir şey insanı ne yapıyor? Rahatsız ediyor. Cennete de tertemiz insan girecek. Azıcık kirmir kalmayacak. O temizlenecek. Oradaki temizlik maddesi sadece ateşe. Başka bir şey değil. Evet. Namazdan, nafilelerden. İşte nafilelerde de hep bir teşvik var. Kul Allah'a, kulum bana diyor, farzlarla yaklaşır. Sonra nafilelerle daha çok yaklaşır. Sonra gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağın mesabesinde olur. Yani demek ki kul Allah'a farzdan yaklaşıyor ama nafileler onu ne yapıyor? Daha da çok yaklaştırıyor. Öyleyse nafile dediğimizde bunları ne yapmayacağız? Hafife almayacağız kardeşler. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam farzların özellikle önünde ve arkasındaki namazları aynı farz gibi ne yapıyordu? Önem veriyordu. Bakın kare Müslüm başta olmak üzere Abdülkay Kaysyeti geliyor onlara dinini anlatma o kadar zamanını alıyor ki öğlenin evvelinde kılmakta olduğu ki nafileyi ne yapamıyor? Kılamıyor. Ne zaman kılıyor? Kimden. Kimdenin evvelinden ya da sonradan. Bakın bu kadar ne yapıyor? Önem veriyor. Yine gece namazını kılamıyor. Bir gün uyuyup kalıyor. Öğlenin evvelinde 12 iki rekat kılıyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nafilelere de farz gibi ne yapıyordu? Çok önem gösteriyordu. Allah önem gösterenlerden eylesin bizleri. Yine kardeşlerim Allah bizlere rahmet etmiş ve seferdeyken farzları düşürmüş nafileleri ise ne yapmış kaldırmıştır. Ama bakın sabah namazının sünnetini düşman suvarisi dahi kovalasa ne yapmayın? Terk, terk, terk etmeyin diyor. Yani seferdeyken sabah namazda ne yapılıyor? Kılınıyor. Terk etmiş. Ama seferdeyken Sadece ne var? Öğlen 2 iki, ikindi iki, akşam aynı, yatsı iki. Ama nafileler nedir? Yoktur. Niye yoktur? Allah'ın bize nedir bu? Bir sadakasıdır. Onu da öyle kabul etmek gerekir. E kılsam ne olur? Kılmasan daha iyi olur. Kılarsan bu sefer sana emredilmemiş bir işi yaparsın. Sevabını alamazsın. Alamadığın gibi Yaptığın bir bidat sana muhakkak bir günah ve o günahta birçok bela ve musibet ne yapar? Götürür. Çünkü yapılan her hayır insana hayır kazandırdığı gibi emredilmeyen yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle diyelim kim bizim şu işimizde dinimizde emretmediğimiz bir amel yaparsa o mertuttur. Yani kabul olmaz diyor. Öyleyse biz emrolunlarını yapalım. O bize ne yapar? cennete kadar götürür Allah için. Evet. Allah bizlere hayır versin. Bu ibadetlere dikkat edenlerden eylesin. Kardeşlerim öğlenin evvelindeki ile e, yatsının arkasındaki ikiyi dört yapabilirsiniz. Müminlerin annesinden gelen rivayette bu halim üstün başta olmak üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim öğlenin ahirinde Yatsının ahirinde ikiyi dört kılarsa Allah ona cennette bir köşk versin diyor. Bunu da dörde ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Ama sabahın evvelindeki ikiyi dört ne yapamazsınız? Yapamazsınız. Sahabeden bir tanesi yapıyor. Allah Resulü onu ne yapıyor? Çok kötü azalıyor. Evet kardeşlerim. Ve sabahın sünnetindeki e, okunan kıraata baktığımızda sünnet olan Aleyhissalatü Vesselam de Kafir'in suresi, ikincide de İhlas Suresi okumuştur. Nafilede bunu okumuştur. Ve yine Aleyhissalatü Vesselam e, sabah namazını kıldıktan sonra şöyle biraz sağ yanına doğru devrilir, azıcık e, uyur. Sonra ne yapardı? Namazı kılardı. Yani bu da gösteriyor ki Müslüman'ın hayatı, Müslüman'ın günü namazdan başlar, namazdan ne yapar? Biter. Namazı da hemen sünneti kıldı mı arkasına ne yapmıyor? Eklemiyor, biraz yatıyor, araya biraz mesafe koyuyor, daha sonra ne yapıyor? Farzı kılıyor. Hatta bazı tasavvuf fırkaları hiçbir şey yapamasa şöyle sağ tarafına bir yatar, gözünü yumar, kalkar, namazı kılarlar. Böyle yaparlar yaşadığımız toplumdaki bazı insanlar. Evet. Farzlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır kardeşlerim. Allah sizi bunda devamlı kılsın. İbn Ömer bir gün rüya görüyor. Yani Abdullah bin Ömer çok etkileniyor. Bir anlam da veremiyor. Ve ablasına diyor ki ben şöyle şöyle bir rüya gördüm. Bunu Allah aşkına bir anlatır mısın? Çünkü Hafsa annemiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesiydi. Abdullah da onun Ömer'in çocukları. <gülüyor> annemiz bunu Aleyhisselatü Vesselam'a anlattığında Ömer ne, Abdullah ne iyi çocuk. Bir de gece namazı olsa diyor. Gördüğü rüya kardeşlerim bir kuyu derince bir kuyu Abdullah da kuyunun dibinde yukarıya bakıyor. Gördüğü rüya bu kadar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Ömer'i gördüğünde onun omuzundan tutuyor, kendisine doğru gönderiyor ve ona gece namazını tavsiye ediyor. Ve akabinde dünyada garip bir yolcu gibi oldu. Bir ağaç gölgesinde durup sonra oradan dinlenip kalkıp giden gibi oluyor Ve kendini kabir ehlinden arıyor. Abdullah İbni Ömer bunu o kadar güzel anlamış ki bu hadisi aktardıktan sonra kendisi de onu şöyle şerh ederdi. Sabaha çıktığında akşamı düşünme. Akşama çıktığında da sabaha ne yapma düşünme demiştir. Ve İbn Ömer gece namazını hiç terk etmemiştir ondan sonra. Hatta biz bir gecede iki bitir olmaz rivayetini nasıl olacağını ondan öğrenmişizdir i̇bn Ömer çok nafile oruç tutan birisi bir gün bakıyor eyvah diyor fecir çıkmış. Hemen bir rekat namaz kılıyor ve oruca niyetleniyor. Sonra bakıyor ki hava karanlık. Anlıyor ha, ki yalancı fecir. Hemen o birine bir rekat daha ekliyor, ikiliyor. Ondan sonra on bire tamamlıyor. Demek ki bir gecede on bir rekat kılmamışsa bir rekat kılmışsa ne yapıyorsun? Bir daha kılıp o vitri çiftleyip geri yana ne yapabiliyorsun? Tamamlayabiliyorsun. Evet kardeşler, Allah onlardan razı olsun. Onlara o amelleri işleyince biz de birçok şeyi ne yapıyoruz öğreniyoruz. Gelelim vitir namazına. Vitir namazı ise biliyorsunuz İslam'ın ilk başlarında. Namaz beş vakit farz olarak değildi. Gece namazı Müslümanlara neydi? Farzdı. Daha sonra Allah Resulü ve Vesselam'ın ileride çıkınca beş vakit namaz bize farz kılındı. Gece namazı ne yaptı? Dilersen. Yani nafileye düştü. Ve Allah Resulü ve Vesselam'ın birçok sözü vardır. Vitir haktır diye. Fakat nafiledir. Yapılmasında birçok sevap vardır. Ebu eyyüb El Ensari'den gelen rivayette vitir haktır. Dileyen bir rekat kılsın. Dileyen üç kılsın. Dileyen beş kılsın. Dileyen yedi kılsın. Dileyen dokuz. Dileyen on bir kılsın diye gelmiştir. Bu rivayeti Müslüm'de ve dört sünende ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Demin de dediğimiz gibi vitri üç kıl kılan insan ne yapacak? Üçüncüde tahiyyata selam şeyine oturacak. Beş kılan beşincide oturacak. Oraya kadar tahiyyata oturma nedir? Yoktur. Dokuz kılan bir selamda sekizde ve dokuzda oturacaktır. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Ali'ye soruyorlar. İmam Tirmizi'nin naklettiği bir rivayette vitir namazı farz namaz gibi midir? Yani vacip midir? diye bir soru geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Terk etmemiştir. Terk etmediği bir sinnet demiştir Vacip deseydi ne olurdu? İş karışırdı. Yani terki, sıkıntıya ne yapardı? Girerdi. Ama bu ümmete nedir? Nafiledir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vitrin diyor, size farz olmasından korktum demiştir kardeşlerim. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Vitir hakikaten çok önemlidir. Ebu Davud'da gelen e, zayıf bir rivayet vardır. Hanefi mezhebi zayıflandı amel ettiği için bunu genelde e, mezhep görüşü olarak getirirler. Hadis-i şerif Vitir haktır. Vitir haktır. Vitir haktır. Allah'ın namazıdır. Vitri kılmayan Muhammed Ümmetinde değildir diye bir rivayet gelir. Ve Hanefi mezhebinde namazın terk küfür değildir ama <gülüyor> vitri kılmayan neredeyse Müslüman gözüyle bakmazlar. İlginçtir. Fakat hadis zayıftır. Amel derecesinde değildir. Bunu İmam Ebu Davut'la evet. Vitri de böyle. Yani bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı geldiğinde kardeşlerim nasıl kılardı? Dört kılar. Güzelliğinden sorma. Dört kılar. Güzelliğinden sorma. Sonunu ne yapardı? Üç yapardı. Yani bu gece namazının, teheçüt namazının Ramazan'daki adı neymiş? Teravih. Teravihmiş. Evet. Farklı namaz değil yani. Evet. Bir gecede de sabahın sünnetiyle birlikte e, toplam 13 üç rekat namaz vardır. Yani gece namazı 11 rekattan fazla değildir. Teheccüd bağında. Ama siz tesbih namazı kılar mısınız? İşte kalktınız bir kişi gece uyandığında şeytan ensesine üç düğüm atar. Hamd ederse biri gider. Abdest alırsa ikinci gider. iki rekat namaz kılarsa gecesinde ve gündüzünde şeytan ve avaneler ona ne yapamaz? Zarar veremez diyor. Bak bunu kılabilirsiniz. Veya istihare namazı kılabilirsiniz ama bir gecede 11 rekattan başka teheccüd namazı nedir? Yoktur kardeşler. Evet. Ee, bir de kuşluk namazı var. Kuşluk namazına da sahabelerden bazıları bidattır, Allah Resulü yapmamış gibi söz söyleyenler olmuştur. Ama daha önceki derslerde de hatırlayacak olursanız göreninki alınmış, ki ne yapılmıştır? Bırakılmıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kuşluk namazını ne yapmıştır? Bizlere tavsiye etmiştir. Hatta Ebu Hureyre Allah kendisinden razı olsun. Dostum bana üç şeyi emretti. Üç şeyden de ne yaptı? Nehyetti. Dostum dediği kim? Aleyhisselatü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Her zaman kuşlukta iki rekat namaz kılmayı yatmadan önce vitri kılmayı ve namazda tilki gibi sağa sola bakmayı ne yapmıştır? E, saklamıştır diyor. Ama kuşlukta da iki rekat namazı her aydan üç gün oruç tutmayı ne yapmıştır? Emretmiştir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi Mekke'nin fethi günü Ümmühani'nin evinde ikide bir selamla ne yapmıştır? Sekiz rekat kuşluğu kılmıştır. Kılmak isteyen için Develerin ayaklarını böyle iyi değiştirdiği yani güneş böyle çıkıyor da gölgeler iki mızrak boyunu geçince acayip bir sıcaklık vurur. İşte o kuşluğu nedir? Vaktidir. Hem de sabah namazının keratının çıktığı vakittir. Ee, gelen hadis-i şerifte Enes'ten kim diyor günde sabah e, namazların önünde ve arkasında on iki rekat nafile kılar ve bir de kuşluluk kılarsa Allah ona cennette ne yapar? Bir köşk verir diyor. Evet. Allah o köşke nail olanlardan eylesin. Evet gelelim cemaatle namaza. Cemaatle namaz ifadeleri şöyle bir toparladığımızda kardeşlerim neredeyse yani neredeyse farz hükmüne gelen bir e, şekildir. Yani farz diyemiyorum ama neredeyse farz hükmüne kadar gelen nedir? Bir şeydir. Çünkü cemaatle namazın üzerinde Allah Resulü anl ve istilatü o kadar çok durmuş ki yani hassasiyetle. Hatta şu cemaata gelmeyenleri diyor bir yerime diyor vekil tayin etsem de tek tek gitsem de evlerini ne yapsam? Yaksam. Diyor. Düşünün yakacağı ev kimin? Hem iman eden namazı kılan Müslüman insanların e, evleri. Ve yine ifadelere baktığımızda özellikle sabahla yatsı namazına cemaata gelmeye münafıklar ne yapamaz? gün yetiştiremez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine kardeşlerim bir insan eğer kırk vakit sabah namazına gelmişse yani cemaata onun müminliğine ne yapın? Şahitlik yapın diyor. Çünkü onda ne yapmamıştır? Hiçbir eser kalmamıştır diyor. Ve yine cemaatlan kılınan namazla ferden kılınan namaz arasında kaç derece var? 27. 27. 28. 28. 27. 28. 27. Kimden geldi? Artır. He, artırma. Bu din değil. Artırma. Evet. Başka her mescide gittiğinde insanın hem attığı adımda sevap hem de bir günahı ne yapıyor? Eksiliyor. Eksiliyor. Mescitte durduğun müddetçe ne yapıyorsun? Hayır kazanıyorsun. Yani camiye devam etme, cemaata devam etme öyle ifadelerle geliyor ki hatta ezanın sesini duyup da ee, camiye gitmeyen, cemaata gitmeyenin namazı kabul değildir diye de Tirmizi'de gelen neler vardır? ifadeler vardır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ezanı duyuyor musun diyor sahabeye. Evet duyuyorum. Öyleyse ana devam ediyor, icabet ediyor. Ve kim namazı duyar da herhangi bir özrü olmadığı halde mescide gelmezse onun namazı da yoktur demiştir aleyhissalatü vesselam. Sana herhalde cevabını aldın değil mi? Tamam. Evet. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fiten hadislerinde de gördük, hatırlayacaksanız. Ashabına sen diyor namazı geciktiren emirlere diyor zamanla kavuşursan ne yapacaksın diye bir soruyor ashabına. Hatırlıyor musunuz? O da Allah ve Resulü'nün iyisini bilendir diyor. Sen namazı vaktinde kıl. Onunla beraber olduğunda yine ne yap? Yine kıl. Birini ne yapar? Nafile olur diyor. Yani birini ferden kılıyorsun zamanında ama öbürü de tekrar namaza durduğunda onunla ne yapıyorsun? Cemaattan da yine de ne yap? Kıl diyor. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki namazı son vaktine hatta önemsemeyen imamlar gelecek, önderler gelecek. Sen diyor vaktinde evet. ne yap? Kıl Demek ki burada yine de cemaate ne var? Bir tabi olma var. Yine kardeşlerim selefimize baktığımızda Allah onlara rahmet etsin. O kadar ileri görüşlü insanlar ki ferden, hisler hareket etmemiştir. Yani insan olmalarına rağmen ki insanoğlu hataya her zaman yakındır. Buna rağmen hele hele bir insan zulmü uğramışsa, işkenceye uğramışsa daha çok hata yapmaya nedir? Yakındır, müsaittir. Ama buna rağmen bakın Ahmet bin Hanbel, Allah kendisine rahmet etsin, Kur'an mahluktur demediği halde kendisine ne yaptı? Çok işkence yapıldı ve bağırsakları çıktı Bağırsakları elindeyken kendisine eziyet eden insanlar arkasında namaz kılmıştır. Sırf fitne olmasın, Müslümanlar ne yapmasın? Bölünmesin, fırka fırka olmasınlar. Allah onlara rahmet etsin. Allah onların anlayışını bizlere de nasip etsin. Fakat bugün insanlar o bırakılmaz, bu bölünmez, o, o imam zaten münafık, o fasık, o müşrik, o kâfir e soruyor ya senin gözün namazda mı yok? Yani namaz kılmak mı istiyorsun, kılmamak mı istiyor? <gülüyor> kılmak istiyorsan yani biz burayı açtığımızda hatırlıyorsanız ozonla yıkadık, okuduk, cin şu bu falan kalmasın dedik, temizledik, bıraktık. E şimdi camiye gittiğinde sen de devam et. Cinli, sikhirlisi, hırsızı çıksın oradan. Ama sen orayı terk ettiğinde her türlü pistikoluya ne yapıyor? Geliyor. Bu sefer sen artık o camiye giremeyecek hale geliyorsun. Ve amel işlediğinde amel işleyemeyecek pozisyona düşüyorsun. Aha kardeşimiz gözüne orijinal gözlük hap gönderdiler. Niye? Çünkü Allah'ın daveti bir mescitte anlatılmazsa neticede Allah'ın dinini yaşamaya çalışan insanların başına da birçok şey ne yapar? Gelir. O yüzden Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü Sünnetinde, namazın üzerinde hassasiyetlendiriyor ve namaz da ancak cemaatle ne yapıyor kılınıyor. Hatta dikkat ederseniz, nafile ibadetleri bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Cemaatla kılardır. Bir kuşluğu kıldığı var, tesbih namazını tavsiye ettiği var, teravih namazını ne yaptı kıldığı var vitir namazını kıldırdığı nedir? Vardır. Evet kardeşler. Yine cami adabına baktığımızda safların en hayırlısı neresidir? En Kime göre? Erkek. Erkek. Kadınlara? En Niye? Kadınlar bizden aşağı mı? Aynı safta duramazlar mı? acı Bayram'da kara erkek beraber duruyor. Erkek, erkek, erkek, erkek. Polis kontrolünde tabii. Bir kısımda. Niye? Kadınla erkeğin safı nedir? Ayrı. Ama bir ayeti kelime var. Allah sizin önde gidenlerinizi de arkada kalanlarınızı da ne yapar? Bilir diyor. Allah-u Alem miydi? Bu ayetin uzun sebebini bilen var mı? Ben biliyorum hocam. Buyurun. Hocam, arkadaki Öyle <gülüyor> Namazdayken dünyalı kadınlardan bir tanesi güzel kadınlardan bir tanesi ön safta erkeklerden de rüfiye gittiğinde koltuğunun altında o güzel kadına bakıp hayran hayran bakanlar varmış. İşte bu ayet indikten sonra aleyhissalatü vesselam erkeklerin saflarının hayırlısı ön saflar, kadın saflarının hayırlısı da nedir? Arkasıdır demiştir. Kadın saflarının arkası. Ve cemaate durulduğunda imam öndedir. Ee, üç kişi ise imam nedir? Önde iki kişi arkasındadır. Eğer iki kişi ise imam ve cemaat aynı safta yan yana dururlar. İmam cemaatin solunda, cemaatta imamın sağında olur evet kadınlardaysa kadınlarda imam kesinlikle öne ne yapmaz çıkmaz aynı saftadır Ebu Davud'da ve Beyhaki'nin naklettiği rivayette Ayşe annemizden ve Hafsan'la'mizden gelen rivayette kadınlar cemaattan namaz kılar imamlarını ortalarına alırlar ve o onlara ne yapar namaz kıldır önde değildir ortalarındadır evet saflar ne yapar Arka, onun arkası, onun arkası. Ön saflara kimin hakkıdır? Yaşlı ve bilgin, alim insanlar nedir? O dereceyle ne yapılır? Dizilir. Bizim en dikkat etmediğimiz sünnetlerden bir tanesidir. Yani aslında namaz bize büyüğü, küçüğü ne yapıyor? Saygı gösterilecek insanlar ne yapıyor? Öğretiyor. Ama namazda bile insanlar bu kadar şey öğreniyor. Safta düzgün durmayı öğreniyor ama kimin nerede duracağına dikkat. Ne yapmıyor? Etmiyor. Etmemiz gerekiyor. Yani her hayır başka bir hayra ne yapıyor? İnsanı götürmesi gerekir. Evet. Yine mescitte ise kardeşlerim iki direk arasında ne yapılmayacak? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılınmaz diyor. Yani burada e, neden kılınmaz sorusunu sormadan önce neden böyle yapılmış diyebilirsiniz. Şurayı iki duvar olarak kabul edin. Şu safı kesecek. Arada işte bir hutbe verilen yer veya direk şu iki yani safın arasını bunu yapmayacak kesmeyecek. Bu bir emirdir. Emir sigası ile gelmiştir. İki direğin arasında namaza durmayacaksınız. Hatta Medine'nin, mescidinin çok direkleri var. Hatırlarsanız Hacca Ümriye'ye giden kardeşlerimiz görmüşlerdir. Orada hakikaten görevli insanlar vardır. Oralarda namaz duranlar hemen ne yaparlar? Gidip burada namaza durmayın diye ne yaparlar? Uyarırlar. Ama onlar gitti mi bizim tüpler hemen gel oraya daha faziletli diye dururlar. Evet. Saflarda da buna ne yapma? Dikkat etmek gerekiyor kardeşlerim. Evet. İmamlığa gelince imamlıkta ölçü nedir? Biz diyor Allah Resulü ve Vesselam'a gelmiştik diyor Bukhari ve Müslüm'deki ifadede bizim yaşlarımız gençti diyor. Ve diyor bir şeyler aldıktan sonra Allah Resulü bizim diyor geridekileri özlediğimizi bildi. Bize izin verdi diyor. Ve bize dedi ki diyor Kur'an'ı en çok bileniniz kim? En küçükleri çıkıyor. İşte ben Bakara'yı biliyorum. Bu size imamlığınızı ne yapsın? Yapsın. Kıraatı, yani hafızlığı olan varsa nedir? İmamlığa odur. Sünneti en iyi bilen. O da eşitse hicreti eskiyorlar. O da eşitse en yaşlığınız ne yapsın? Namazı kıldırsın diyor. Sünnet olan nedir? Bilgili ve yaş büyük artık eşit çıktıkça. Onun dışında... Hiç kimse diyor bir kavme gittiğinde o kavme ne yapmasın? Önüne geçip de namaz kılmasın. Ta ki oranın önde geleni buyur geç kıldır demediği müddetçe. Ama yaşamış olduğumuz toplumda bir meşhur bir mezhep var. Hangisi? Üstü kapalı geçeceğim meseliydi. Hanefi mezhebi var. Hanefi mezhebinde bir imamın nasıl seçildiğini biliyor musunuz? He? İnanın, yani ben bu kelimeleri zikretmek istemiyorum. Biraz sansürlü geçeyim. Fakat bunu Arapça kitaplarında da bulabilirsiniz. Karısının güzelliğine bakılır. Eşitse, biraz yumuşatarak söyleyeyim, cinsel uğuzlarının büyüklüğüne bakılır. O da falan falana gider. Bu kadar rezilce e, kaydeleri vardır. Maalesef din gibi bunu ne yaparlar? Savunurlar. Halbuki Kur'an ve sünnette nedir? Kıraatına bakılır, sünnetine bakılır, yaşına bakılır. Maalesef bu kitaplarında hem de Arapça kitaplarında bile bunları bulmanız mümkündür. Maalesef. Evet. Bizlere İslam'ı nasip ettiği için Allah'a ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Evet. namaz vakti geldiğinde ise kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz vakti geldiğinde birimiz ezan okusun sizin namaz kıldırmaya en layık olanınız yaşlınızda rahat yolunda geçsin ne yapsın namaz kıldırsın demiştir bu da e, sünnet olandır hiçbir kadın hiçbir zaman bir erkeğe veyahut erkekler topluluğuna namaz kıldırmasın demiştir yani İslam'da farz olan erkeğin kadına nedir? İmamlığıdır. Ve iki tane de bununla alakalı nedir? Ayet vardır. Bakara'da ve Nisa'da erkekler kadınlar üzerine bir nebze nedir? Hakimdir ve üstündür. Ve hadis-i şerifte de Allah Resulü ve Vesselam hiçbir kadın, hiçbir erkeğe hiçbir bedevide, hiçbir muhacire ve hiçbir facirde bir mümine imamlık yapmasın demiştir bu bu senet zayıftır ama kadının erkeğe e, imamlık yapması sahih olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Ama yaşamış olduğumuz toplumda biliyorsunuz e, adını müsteşrik koyuyorlar veya oryantalist koyuyorlar. Ama Müslümanın uyanık olması ve dinini ne yapması? Öğrenmesi gerekir. Onlar ne yapıyorlar? Elbette ki dinlerini yaşayacaklar ve bizim dinimizi bozmaya çalışacaklar. Amerika'da bir rahip bozuntusu şey, rahibe bozuntusu tuttu. Bir cami açtılar ve orada devamlı beş vakit namaz kıldırıyor. Erkeklere. Yani kadın. Kadın rahibe. Güya Müslüman olmuş. Ne yapıyor? Kıldırıyor. Yani bir yerde numune olduğumu mu bu pislik her yere ne yapar? Yayılır. Kadın hiçbir zaman erkeklerin üzerine ne yapamaz? Namaz. Kıldıramaz. Ama erkek kadınlara ne yapabilir? Tek de hepsine kıldırır. Medine'de mesela savaşa gidildiğinde aleyhissalatü vesselam ama olan kimi bırakırdı? Ümmü mektumu O kadınlara, yaşlılara ne yapardı? Namaz kaldırırdı. Hiç olmazsa e, zekvanı, köle zekvan bırakılır. O onlara ne yapardı? Namaz kaldırırdı. Evet kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ve İslam'da da kardeşlerim eğer bir yerde ezan okunmuş kahmet de getirilmişse oradan namaz kılmadan hiçbir Müslüman çıkamaz. Bu sünnettir. Eğer çıkarsa o Muhammed'e indirileni ne yapmıştır? İnkar etmiştir. Diyor. İşte benim işim var. İşte yetişeceğim. Çıkmayın diyor. Yani bir yerde ezan okunmuş namaz içinde kavmet getirilmiş saflarda tutulmuşsa orayı ne yapmayın? Terk edip gitmeyin diyor. Böyle bir davranışa giren birisine Allah Resulü namazı kıl da git diyor Aleyhisselatü Vesselam. O diyor ki ben kervanımın yanında kılarım. Adam çıktı diyor Ebu Hureyre ve atına ya da devesine biniyor. Önüne siyah bir yılan çıkıyor. Şaha kalkıyor biniti adam düşüyor ve boynunu ne yapıyor? Kırıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muhammed ümmetinden gayrı bir ümmet üzerine ne yaptı? Öyle diyor. Yani bakın bu çok önemli ve dikkat edilmesi gereken neymiş? Bir mesela namazı kıl öyle. Nereye gidiyorsan öyle gitti. Evet. Yine kardeşlerim diğer bablarda da diğer derslerden de hatırlayacak olursanız kişi öldüğünde üç şeyin üstesine amel defteri ne yapar? Kapanır. Bunlar nedir? Salih evlat. evlat. Salih evlat, anne veya babası için namaz dışında her türlü ameli ne yapabilir? Yapabilir. Sadece onun adına ne yapamaz? Namaz, kılamaz. Yerine hacca gidebilir, yerine oruç tutabilir, yerine kurban kesebilir, birçok hayır hasanat yapabilir ama namazı ne yapamaz? Kılamaz. Onun için namaz sadece insanın üzerinedir Onun dışında e, bir başka sonu yerine ne yapamaz, gidemez. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cenaze namazıyla alakalı eğer kişinin diyor son sözü La ilah e illallahsa onun cenaze namazını ne yapın? kalın diyor. Anladınız mı? Kişinin son sözünü La ilah illallah dediğini. Biliyorsanız onun cenaze namazını ne yapın? Kılınmıyor. Evet. Bilene sor. Herhalde oraya gelen cenazenin bir yakınları nedir? Vardır değil mi? Sormak uygun olur mu? Evet. Uygun olur. Çünkü ayet var. Münafık da olabilir o adam. Münafıkların cenaze namazını kılma. Başlarında durma. Müşrik de olabilir. Müşrik olarak ölenler öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne müminlere onlara dua etmek yakışı kalmaz diyor. Oh. Bilmek zorundasın. Evet. Gelelim yolcu ve hastanın namazına. Gelelim mi? Gel. Ayşe annemizden gelen rivayette Allah kendisine rahmet etsin. Namaz ilk farz kılındığında iki rekattı. Ardından bu yolculukta namaz için aynı kaldı. Yolculuk dışında namaz dört rekata tamamlandı diyor. Bu da Bukhari Müslüm rivayetidir. Evet. Demek ki namaz ilk farz olunduğunda kaç rekatmış? İki. Daha sonra selamete çıkılınca bu ne yapıldı? Dörde tamamlandı. Ama seferde tekrar ikiye korkuda bire düşmüştür. Evet. Allah hepimize hayır versin. Ee, yine kardeşlerim seferdeyken namazı kısaltmak Allah'ın ruhsatlarında nedir? Bir ruhsattır. Nasıl ki Allah günahların işlenmesini sevmezse verdiği ruhsatı işlemeyende sevmez. Ömer Allah Resuluna geliyor ve Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü artık yeryüzü bizim için emin korku da yok artık namazları tam kılsak yani kısaltmasak dediğinde ve Vesselam bu sözü söylüyor nasıl ki Allah günah işlenmeyi sevmiyorsa ruhsatlarla amel etmeyeni de ne yapmaz sevmez bu Allah'ın size verdiği nedir bir sadakadır bunu böylece ne yapın kabul edin demiştir seferde namazı kısaltmak nedir sünnettir. Evet terk edilmeyen nedir? Bir sünnettir. Enes'ten gelen rivayette aleyhissalatü vesselam namazı Medine'de kıldı mı tam kılar. Zulhuleyfe'den öteye dönünceye kadar ne yapardı? Namazı kısaltırdı. Zulhuleyfe neydi? Üç mil kadar yani üç fersat kadar nedir? Bir yerdir kardeşlerim. Bu da yaklaşık olarak ne kadar? 6 ya da 7 kilometre bir şeye tekabül ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zulhuleyfe'den ötüye namazını ne yapmıştır? Kısaltmıştır. Yani bulunduğun yerden en son beldeden ileriye. Arada ne yapacak? O kadar bir boşluk olacak. Yerleşim yeri yapmayacak? Olmayacak. O zaman seferlik ne yapmıştır? Başlamıştır. Yoksa sen burada oturuyorum Keçören'e gittin. Keçören 20 kilometre. Veyahut ben Sincan'da oturuyorum. Sincan 45 kilometre. Sen ben burada seferiyim ne yapamazsın? Diyemezsin. O beldede ne yapacaksın? Çıkacaksın. Yani şöyle izah edeyim. Şurayı bir şehir olarak kabul edin. Yani şuradan şuraya 90 kilometre bile olsa buradan şuraya gitsem bile seferi nedir? Değilsin. Ama şuradan şuraya şu arası nedir? 3 bin ise Olay mı ya? Buradan çıkacaksın. Yani bulunduğun şu beldeye, şu beldeye veya şu beldeye gittin. Şu aradaki en az mesafe ne yapacak? 3 bin olacak. O zaman seferisin. Yoksa seferlik ne yapmaz? Aynı şehrin içinde olmaz. Çünkü Ankara'nın hemen hemen 100 kilometreyi geçtiği bir içinden bir tarafa gitmek oradakilerin bir seferi nedir? Değil. Beldede ne yapacaksın? Çıkacaksın ve bu boşlukta ne yapacak? Olacak. Bu noktada kardeşlerim selefin içinde çok müşkülatlar gelmiştir. Bukhari Müslüm'ün rivayet ettiği hadislerde Allah Resulü Mekke'ye gelmiştir. 19 gün kılmıştır. 17 gün kılmıştır. 10 gün kılmıştır tipinde bazı mezhep imamları veya görüş kabul edenler bu hadisleri alarak işte bak Allah Resulü on günden sonra mu kim kılmıştır işte 15 günden sonra kılmıştır değil. Hadisi tam metnini almıyorlar. Allah Resulü'nün o dönüşü yani orada o kadar kalmış ne yapmış? Sonra namazı tam kılmış. Nerede kılmış? Medine'de kılmış. Geldiği yerde kılmış. Yani o 19 gün orada seferi kılıp 20 günü orada mu kim ne yapmamış? Orada kılmamış. Mekanına gelmiş, orada ne yapmış? Kılmış. Ve yine bununla alakalı birçok rivayetler var. Ki bakmak isteyen Müslüman nokta bize girsin namaz bağrında. Orada ben detayla birçok rivayetleri koydum. Biz falan savaşa gittik, altı ay kaldık, namazlar, hep ne yaptık? Kısalttık. İşte falan yerde iki sene kaldık, namazları ne yaptık? Kısalttık. O kadar çok rivayet var ki bu konuda. Ama Müslüm başta olmak üzere misafirin babına bakarsanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de durdu mu 4, Zulhuleyfe'den öte yani 3 milden sonra dönünceye kadar namazları yapıp ne yapmıştır? Kısaltmıştır. Hatta Ebu Bekir'in Müsnedi'nin 135 <gülüyor> rivayetinde benim doğduğum yer Mekke, hicret ettiğim yer Medine. Medine'de durdum mu 4, Zurhuleyfeden öte dönünceye kadar 2 diyor. Sahabe kalkıyor. Allah'ına rahmet etsin. Ey Allah'ın Resulü ben doğduğum yer Mekke'ye ticaret için gidiyor ve iki ay kalıyorum. Namazları kısaltacağım mı diye sorduğumda iki uyuyor bak. Orada diyor 50 yılda kalsan evet yani orada doğsan da artık ne yapmış? Medine'ye hicret etmiş. Orada muhkim. Kaç zamanı gidiyor iki ay ne yapıyor? Ticaret yapıyor. Orada 50 yılda kalsa dönme kastıyla gitmişse nedir? Orada seferidir. Bir insan iki yerde seferi iki yerde muhkim ne yapamaz? Olamaz. Ya seferidir ya da nedir? Muhkimdir. Yine selef arasında bunda baya bir müşkülat var kardeşler ihtilaf etmişler. Allah onlara rahmet etsin. Büyük hata içindeler. Bir insan iki yerde ne yapamaz? Muhkim. iki yerde seferi ne yapamaz? Olamaz. Maalesef Avrupa'da çalışan insanlara sebefimizden bazıları fetbalar vermiştir. Demişlerdir ki sizin işte Türkiye'de de yerleriniz var, evleriniz var. İşte Avrupa'da da evleriniz var. sizden işte yolda seferisiniz. Hem Avrupa'da hem de evinizde muhkimsiniz. Bu çok yanlıştır. Hatalıdır. Veren bu fetvayı belki Allah için vermiştir. Allah ecil ecir versin ama bununla amel eden insanlar büyük bir hata içindedir. Çünkü bir insan iki yerde seferi iki yerde muhkim ne yapamaz? Olamaz. Olamaz. Olsaydı Allah Resulü Mekke'yi ne yapıyordu? Çok seviyordu. Oraya gittiğinde ne yapardı? Ben Mekke'yi çok seviyorum Allah'ım. Bana burayı muhkim kıl derdi. Orada ne yapardı? Muhkim olurdu. Onun için görüş hiçbir zaman insanların görüşleri dinin önüne ne yapmamalı? Geçmemelidir mesafe ne kadar olursa olsun insanın orada da burada da evi olsun bir yerde mukimdir bir yerde nedir seferidir. Evet kardeşlerim Allah bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın. Yine e, namazda hasta olan için ne yapamaz? Ayakta kılamayan oturarak oturarak kılamayan uzanarak veya da imayla ne yapar? Namaz kılar. Namazda hiçbir zorluk nedir? yoktur. Yani ayağa kalkamıyorsa ben direğe bir şey bağlayayım da ip bağlayayım halkayım diyemezsin. Veya secde edemiyorum. İşte önüme kütük koyun, gün üstüne yastık koyum ona secde edeyim. Yok. Nasıl gücün yetiyorsa ona ne yapıyorsun? Yapıyorsun Allah Azze ve Celle hiçbir Müslümana güçlük ne yapmıyor? Sağlamıyor. Kendini nasıl güçlü görüyorsan öyle namazı ne yapıyorsun? Kılıyorsun. Evet, bu yemeğin üzerine ben sizleri fazla yormayın. Efendim cuma namazı. Cuma'ya Cuma bir bölüm. Allah öğrendiğimiz doğruluğa amel etsin, yef bize nasip etsin. Vallahi Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töb. Elhamdülillahi Rabbel âlemin.